Demek ki mesele neymiş? Bu koşullarda dahi yüzde %49, 49,4. Lamı cimi yok. Demek ki halkın yarısı AK Parti'ye itibar ediyor, inanıp güveniyor. Takyayı öne koyup düşünme zamanı. Bu koşullarda bile yüzde 25,4, yüzde 11,9, yüzde 10,7. Demek ki halkın öteki yarısı partilerine iktidarı verecek kadar itibar etmiyor. İnanç ve güvenleri tam değil. Eksiği gediği gidermek lazım. Kazananlar sıfır demokrat, kaybedenler fevkalade demokrat denemez. Demek ki AK Parti'ye oy verenler demokrasinin içini diğerlerinden çok farklı şekilde dolduruyor. Onların dolgu malzemesi zafer, bizim dolgu malzememiz yenilgi getiriyor. Demek ki çanlar açı ve üslup değişikliği için çalıyor. AK Parti daha önce birinciyken terör yoktu. Koalisyona düşünce ortaya çıktı bu bela. Demek halkımız kaynağa bakmıyor. Yeter ki yeni şehitler gelmesin, ben bağrıma taş basarım diyor. Demek ki aziz milletimiz ifade ve teşebbüs özgürlüğünü acil ihtiyaçlar listesinin en sonuna koyuyor. Demek ki aydın kafası başka, halk kafası başka çalışıyor. Aydın yüreği halk yüreğine dokunamıyor demek ki. Başkan baba meydana inmedi. Başbakan başkanlıktan bahsetmedi. Böylece süper ikili seni başkan seçtirmeyeceğiz iddiasına muhatap olmadı. Demek ki seçmen sistem değişikliğine gitme gözümün yağını ye dedi. 7 Haziran'da koalisyon isteyen halk bu kez tek partiye teveccüh gösterdi. Demek ki koalisyonun kurulamaması muhalefetin suçuydu. Zinhar AK Parti'nin değildi. Vaatlerin içeriği değil, kimin verdiği önem kazandı. Demek ki aynı imkanları güçlülerin vaat etmesiyle haklıların vermesi durumunda aziz milletimiz tavrını güçlüden yana koydu. Demek ki atalar doğru söylemiş, korku dağları beklermiş, demek ki ahlaki çöküş ve yolsuzluk tartışmaları betona gömüldü, darısı silahlara denilecek demek ki… Kaybeden liderler daha önceki seçimlerde olduğu gibi yine istifa etmedi, yine bin mazeret üretti. Demek ki dört yıl sonra AK Parti açısından benzer bir sonuçla karşılaşma ihtimalimiz çok yüksek. MHP, AK Parti'nin oy deposu. Bu saatten sonra liderini değiştirebilir mi? Yeni bir parti yavrular mı? Bakılacak demek ki. Bahçeli'ye göre mumla arayacakmışız eski günleri. Demek sorulacak. Madem öyle neden no no no dediniz her şeye? CHP'de sorun liderden mi geliyor, programdan mı, teşkilattan mı? Kılıçdaroğlu dışında bir liderle makus tarihini yenebilir mi? Araştırılacak demek ki. HDP, hükümetle PKK arasında sıkıştı. Haklı olduğu konuları anlatamadı. Emanet oyları geri çekildi. Demek ki bu kıskaçtan çıkmak için başka bir tarzı siyaset gütmesi, terör varken öz yönetimi gündeme getiremeyeceğini görmesi lazım. Başbakan ülke tarlasına sevgi tohumu ekecek. Demek ki seçim sonuçlarının yasa boğduğu insanlara bunu kanıtlaması, dün dışladığı kesime bugün kucak açması gerek. Daha önce de verilmişti bu sözler ve tutulmamıştı. Demek ki bu kez tutarlar inşallah diye kayyumsuz günler için dua edilecek beklentiler çözüm sürecinin buzdolabından çıkarılması yönünde demek ki buzların çözülmesi ne kadar sürer ona bakılacak bundan sonra kürtlerin doğal hakları zaten verilecek idiyse iki seçim arasında neden onra insan öldü sorusu sorulacak demek Araştırma şirketleri topu attı. Demek ki olağanüstü koşullar olağan yollarla anlaşılamıyor. Sosyoloji ile matematik çatışırmış demek ki. İnsanlar fikirlerini doğru yansıtmıyorsa demek anketlerin dışında başka araçlar da eklenmeli sisteme. AK Parti'nin 5 ayda 5 milyon oy artırdığı gerçeği açıklanamıyorsa kilit vurulmalı demek ki kapılara. Kadın vekillerin sayısı 96'dan 75'e indi. Demek eskisinden daha da erkek bir meclisimiz oldu. Kadınlara yine esmer günler düştü demek ki.